Türkçe Peri Masalları Tembel Kız ve Çalışkan Kız Uzak bir köyde bir ev varmış. Bu evde bir kadın ve bir adam yaşarmış. İkisinin de önceki evliliklerinden birer kızları varmış. Kadın kendi kızını çok severmiş. Ona giyecek yeni elbiseler verir ve hiçbir iş yapmasını istemezmiş. Bu yüzden kızı çok tembel olmuş. Bütün gün boş oturup, kendi kendine hayran olurmuş. Ama bu kadın diğer taraftan üvey kızına çok kötü davranıyormuş. Niye oturuyorsun burada? Kalk ve evi temizle. Ama anne, evi daha bu sabah temizledim. Benimle tartışma, ne diyorsam onu yap. Peki anne. Yani. Kadın üvey kızına bütün işleri yaptırılmış ama, kız yine de hiç şikayet etmezmiş. Aynı işi üst üste defalarca yaparmış ama hiç yorulmazmış. Babası olan biteni seyredermiş. Kızı için çok üzülürmüş ama hiçbir şey yapamazmış. Zamanla iyice güçten düşmüş <gülüyor> ve hastalanmış. Güzel kızım, özür dilerim. Sana hiçbir şey veremiyorum. Hayır baba, sakın üzülme. Sen beni hayatın boyunca sevdin ve önemsedin. Artık sana bakma sırası bende. Çalışacağım ve çok para kazanacağım. Bu bizim için çok zor bir dönem. Ama yakında sona erecek. Kadın bütün bu konuşmaları sessizce dinliyormuş. Niye ben düşünemedim bunu? Onu göndereyim de zengin bir ailenin yanında işe başlasın. Para kazansın diye işe göndereyim. Ve kazandığı bütün para benim olsun. Kızım ve ben hep istediğimiz o hayata sahip olalım. Çok haklısın. Baban artık hep hasta. Ayrıca başka masraflar var. Sen zengin bir ailenin yanında çalışmaya git istersen iyi bir hizmetçi olabilirsin. <gülüyor> Bu ne cüret? Niye kendi kızını işe yollamıyorsun? Verirdim tabi ama biliyorsun ki benim kızım güzel ellerini ve minik ayaklarını düşünür her zaman. Eğer çalışırsa güzelliğini yitirir. Hem zaten senin kızın o kadar güzel değil. Onu işe göndermenin hiçbir zararı yok. <gülüyor> Karar verildi o zaman. Yarın sabah zengin bir ailenin yanında iş bulmak için gideceksin evden. <Gülüyor> Bu kadın güzellikten ne anlar? Çalışman şart değil kızım. Hayır baba, çalışmak istiyorum. Görevlerimizi ihmal etmenin hiçbir faydası olmaz. Merak etme, sen beni iyi yetiştirdin. Bu emeklerimin bir gün ödüllendirileceğini biliyorum. Kız ertesi sabah evden çıkmaya hazırmış. Zengin bir ailenin yanında iş aramaya gidiyormuş. Üvey annesi ona yolculuk için ne yiyecek ne de su vermiş. Ama kız bunu sorun etmemiş. Kendine dikkat et kızım. Ve unutma. Yardım isteyen hiç kimseye hayır deme. Ve çalışkan ol. Ne iş yaparsan yap. O işi tüm kalbinle yap. Evet. Bunu hep hatırlayacağım baba. Ve kız yola çıkmış. Dere tepe düz gitmiş ama hiçbir şey bulamamış. Gece gündüz yürümüş ama hiç kimseyi görmemiş. Ama yine de umudunu kaybetmemiş. Babasının söylediklerini hatırlamış. Yardım isteyen hiç kimseye hayır deme. Ve çalışkan ol. Ne iş yaparsan yap, o işi tüm kalbinle yap. Şu anda sadece iş bulmaya odaklanmalıyım. Yapmam gereken tek şey bu. Ve bunu tüm kalbimle yapacağım. Ne kadar sürerse sürsün, vazgeçmeyeceğim. Biraz ileride konuşan bir ağaca rastlamış. Ağacın bütün dalları kuruymuş. Merhaba. Bir yere gider gibi bir halin var. Kuru dallarımdan arılmam için bana yardım eder misin? Bunun karşılığında sana bir iyilik yaparım. Evet, tabii ki. Kız ağaca tırmanmış ve elleriyle bütün kuru dalları kırmış. Ağaçtaki bütün kuru dallar temizlenene ve yeni yapraklar ve meyveler için hazır olana kadar da durmamış. Ağaç kıza teşekkür etmiş ve kız yoluna devam etmiş. Biraz ileride ölmekte olan bir asmaya rastlamış. Asmanın hemen yanında tuhaf görünümlü bir çapa varmış. Asma kızla konuşmuş. Merhaba. Merhaba. Köklerimi çapalar mısın? Karşılığında sana bir iyilik yaparım. Kız çapayı almış ve çapalamaya başlamış. Avuçları şişene kadar çapalamaya devam etmiş. Ah, ellerin acımış olmalı. Ah Hiç önemli değil. İyileşirler. Senin yardıma ihtiyacın vardı. Ben de sana yardım etmeliydim. Asma kıza teşekkür etmiş ve kız yoluna devam etmiş. Biraz ileride... Kırık bir ocağa rastlamış. Ocak kıza seslenmiş. Küçük kız, acaba beni temizleyip düzenler misin? Karşılığında sana bir iyilik yaparım. Kız ocağın üstünde bir sürü çatlak görmüş. Bir süre düşünmüş, sonra biraz çamur bulmuş ve ayaklarıyla karıştırmış. Ardından o çamuru kullanarak ocağın bütün çatlaklarını kapatmış. Ocak artık yepyeni olmuş. Teşekkür ederim. Ellerim ve ayaklarım çok kirlendi. Önemli değil. Biraz suyla temizleyebilirim. Sen zor durumdaydın. Ben de sana yardım etmeliydim. Kız yoluna devam etmiş. Biraz ileride bir kuyuya rastlamış. Kuyu kızla konuşmuş. Merhaba! Kirli suyu boşaltıp beni temizler misin? Karşılığında sana bir iyilik yaparım. Kız kuyudaki kirli suyu boşaltmış ve kuyu temizlemiş. Giyisilerin çok kirlendi. Önemli değil. Hepsini temizleyebilirim. Senin yardıma ihtiyacın vardı ben de yardım ettim. Kuyu kıza teşekkür etmiş. Kız yoluna devam etmiş. Az ileride çok sevimli bir ses duymuş. Sesin sahibi bir köpekmiş. Üstü başı çamur içindeymiş ve tüyleri uzunmuş. Tüylerimi kesip beni nehirde yıkar mısın? Karşılığında sana bir iyilik yaparım. Kız köpeğin dediklerini yapmış. Köpek artık sağlıklı ve mutlu görünüyormuş. <gülüyor> Kız'a teşekkür etmiş. Kız nehirde kendisini de temizlemiş ve yoluna devam etmiş. Kısa süre sonra hava kararmış. Kız bir eve denk gelmiş. Evde yedi peri yaşıyormuş. Ya Rahatsız ettiğim için özür dilerim ama dışarısı karanlık oldu bu gece burada kalabilir miyim? Nereye gidiyorsun? Ben çalışmak için iş arıyorum. Öyle mi? İstersen burada çalışabilirsin. Burada yedi oda var. Her gün altı odayı birden temizleyeceksin. Ama unutma, yedinci odaya asla girmeyeceksin. Kabul ediyor musun? Oh! Size minnettarım. Teşekkür ederim. Dediğinizi yapacağım. Ve kız söylenenleri yapmış. Her sabah uyanmış ve altı odanın tamamını temizlemiş. Yedinci odaya hiç bakmamış. Bir yıl geçmiş ve yeterince para kazanmış. Hasta babasının yanına dönmek için izin istemiş. Yanımızdan gitmeden önce cevap ver. Niye yedinci odayı hiç merak etmedin? Babam bana sadece görevimi yapmamı söyledi. Burada çalıştığım süre boyunca görevim sadece size itaat etmekti. Bu dürüstlüğünden memnun kaldık çocuğum. Çalışkanlığın bizi etkiledi. Benimle gel, ödülünü alma vaktin geldi. Periler kızı yedinci odaya götürmüşler. Odanın içinde bir sürü altın ve gümüş sikke varmış. Şimdi bu sikkelerin üstünde yuvarlan. Üstüne yapışan her şey senindir. Kız söyleneni yap. Altın sikkelerin üstünde yuvarlanmış. Sonra gümüş sikkelerin üzerinde yuvarlanmış. Sikkelerin üstüne yapıştığı için bir yıldız gibi parlamış. Perilere veda etmiş ve yola çıkmış. Geri dönerken yıkadığı köpeğe rastlamış. Köpeğin üstünde tüy yerine inciler varmış şimdi. Gel buraya. İhtiyacın varken bana yardım ettin. Gel ve istediğin kadar ince al. Kız incileri kollarına, bacaklarına, boynuna dolamış. Köpeğe teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş. Az ileride temizlediği kuyuya rastlamış. Yanıma gel. ihtiyacım varken sen bana yardım ettin. Gel ve suyumdan içeyim susuzluğunu gider. Kuyunun yanında yolcular için bırakılmış bir sürü sürahi varmış. Kız bunlardan birini almış ve içini su doldurup istediği kadar içmiş. Kuyuya teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş. Az ileride tamir ettiği ocağa rastlamış. ''Yanıma gel, ihtiyacım varken bana yardım ettin. Gel ve taze ekmeklerimi, pastalarımı ye.'' Kız istediği kadar ekmek ve pasta yemiş. Birazını da babası için almış. Sonra ocağa teşekkür etmiş ve yoluna gitmiş. Biraz ileride çapasını yaptığı asmayı bulmuş. ''Yanıma gel.'' İhtiyacın varken bana yardım ettin. Gel ve bu taze üzüm suyunu iç. Kız istediği kadar üzüm suyu içmiş ve birazını babası için almış. Asmaya teşekkür etmiş ve yoluna gitmiş. Az ileride yardım ettiği ağaca rastlamış. Ağacın dalları yemyeşilmiş ve armut doluymuş. Yanıma gel. İhtiyacın varken bana yardım ettin. Gel ve bu taze armutları ye. Kız istediği kadar armut yemiş ve biraz da babası için toplamış. Ağaca teşekkür etmiş ve yoluna devam etmiş. Eve döndüğünde babasını gördüğü için mutlu olmuş. Babası artık hasta değilmiş ve kızını kapıda bekliyormuş. Kız babasına koşmuş, ona sarılmış. Üvey anne geldiğinde kocasını sağlıklı, üvey kızını zengin görünce şoke olmuş. Kızın üstü tepeden tırına altın, gümüş, inciyle kaplıymış. Baba kız üvey anneyi görmezden gelip eve girmişler. Üvey anne kocasının hiçbir şey almasına izin vermeyeceğini anlamış. Hemen kendi kızına seslenmiş ve zengin bir ailenin yanında iş aramaya gitmesini söylemiş. Beni dinle. Sen ondan daha çok para kazanmalısın. Sana güveniyorum. Onda inci varsa sen bana yakut getireceksin. Kız annesine veda etmiş ve yürümeye başlamış. Kısa süre sonra bütün dalları kurumuş bir ağaç arslamış. Ağaç kızdan kuru dalları temizlemesini istemiş. Karşılığında ona bir iyilik yapacağını söylemiş. Ya, sen ciddi misin? Senin kuru dalların için temiz ellerimi ve güzel ayaklarımı kirletemem ben. Ne olursa olsun. Ve yoluna devam etmiş. Az ileride ölmekte olan bir asmaya rastlamış. Asma köklerinin çapalanması karşılığında ona bir iyilik yapacağını söylemiş. Bu kızgın güneşin altında mı? Senin ölen köklerin için temiz ellerimi ve güzel ayaklarımı kirletemem ben. Ne olursa olsun. Ve yoluna devam etmiş. Az ileride kırık bir ocağa rastlamış. Ocak kendisini tamir etmesi karşılığında ona bir iyilik vaat etmiş. Temiz ellerimi ve güzel ayaklarımı kirletemem ben ne olursa olsun... Biraz ileride kendisini temizlemesi karşılığında ona bir iyilik yapmayı vaadeden eden bir kuyuya rastlamış. Sen bir su kuyususun. Kendi kendini temizle. Temiz ellerimi ve güzel ayaklarımı kirletemem ben ne olursa olsun... Biraz ileride bir köpeğe rastlamış. Köpek bir iyilik karşılığı kendisini yıkamasını istemiş ondan. Ama kız temiz ellerini, güzel ayaklarını kirletemeyeceğini baara baara söyleyip kaçmış oradan. Aziler bir eve rastlamış. Ve o gece orada kalmayı rica etmiş. Burası yedi perinin eviymiş. Periler daha önceki gibi bir yıl kalmasını ve altı odayı temizlemesini teklif etmişler. Ama sakın unutma, yedinci odaya asla girmeyeceksin. Kız kabul etmiş. Her sabah uyanıp altı odanın tamamını temizlemiş. Ama kısa süre sonra merakına yenilmiş ve 7. odaya girmiş. İçerisi karanlıktır. İçeride bu kez altın ve gümüş sikkeler yerine kurbağalar ve bal arıları varmış. Arılar kızı o kadar kötü sokmuş ki kızın her yeri kızarmış. Perilerin gelmesini beklemeden evden kaçmış. Geri dönerken köpeğin incilerle kaplı olduğunu görmüş. Birkaç ince almak için köpeğin peşinden koşmuş ama yakalayamamış. Biraz ileride temizlemeyi reddettiği o kuyuya rastlamış. Kuyudan su almak için eğildiğinde su onun ulaşamayacağı kadar dibe çökmüş. Biraz ileride tamir etmeyi reddettiği ocağa rastlamış. Ocağın yanında taze ekmekler ve pastalar varmış. Ama kız ekmeklere dokunmaya çalıştığında elleri yanmış. Biraz ileride çapa yapmayı reddettiği asmaya rastlamış çok susamış bir haldeymiş. Ama asma ona üzüm suyunu vermemiş. Az ileride yardım etmeyi reddettiği ağaca denk gelmiş. Ağacın dalları yeşil yapraklarla, taze armutlarla doluymuş. Ama kız elini armutlara uzattığında, ağacın boyu uzamış ve kız meyvelere yetişememiş. Daha sonra yoluna devam etmiş. Annesi kapıda onu bekliyor ve altınlar yakutlar görmeyi umuyormuş. Ama kızı kızarıklıklar içinde ve kirli giysilerle geliyormuş. Şimdi anladın mı? Tembellik sana hiçbir şey kazandırmaz. Sadece mütevazı ve dürüst bir kalp ödüllendirilir. Size artık bu evde yer yok. Gidin buradan! Üvey anne ve kızı evi terk etmişler. Baba ve çalışkan kızı sonsuza dek mutlu yaşamışlar.